Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu Vesselamu Alâ Resulina Muhammedin Ve Ala âlihi ve sahbihi ecma'in. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin allah Teala bir kuluna iyilik etmek isterse onu dinde fakih kılar. Adem ve bütün peygamberler benimle öğündüğü gibi ben de ümmetim içinde soy adı Ebu Hanife ismi Numan olan bir kimse ile övünürüm ki, ümmetimin ışığı olacaktır. Onları yoldan çıkmaktan, cehalet karanlığına düşmekten koruyacaktır. Kıyamete yakın ilim azalır, cehalet artar. İlmin azalması, alimlerin azalması ile olur. Cahil din adamları, kendi görüşleri ile fetva vererek, fitne çıkarırlar. İnsanları doğru yoldan, saptırırlar. Alimler peygamberlerin varisleridirler. Her asır, önceki asırdan daha bozuk olur. Böylece kıyamete kadar hep bozulur. Bir müştehit, ayet-i kerimeden ve hadis-i şeriften bir hüküm çıkarırken isabet ederse buna on sevap verilir. Hata ederse bir sevap verilir. Alimlerin iyisi insanların en iyisidir. Alimlerin kötüsü insanların en kötüsüdür. Belalar, mihnetler en çok peygamberlere, sonra evliyaya, sonra bunlara benzeyenlere gelir. İlim Çin'de de olsa alınız. İki şeyden birine kavuşan insana gıpta etmek, buna imrenmek yerinde olur. Allahu Teala bir kimseye. İslam ilimlerini ihsan eder. Bu da her hareketini bilgisine uygun yapar. İkincisi Allah Teala birine çok mal verir. Bu kimse de malını Allah Teala'nın razı olduğu, beğendiği yerlere harcar. Allah Teala'nın sevdiklerini hatırlamak rahmet etmesine sebep olur. Alemin yüzüne bakmak ibadettir. Ümmetimin alimlerine saygılı olunuz. Çünkü onlar yeryüzünün yıldızlarıdır. Allah'ın öyle kulları vardır ki, bir şey için yemin etseler Allah o şeyi yaratır. Talebesi arasında alim, ümmeti arasında peygamber gibidir. Şeytanın bir alimden korkması, cahil olan bin abitten korkmasından daha çoktur. İlim ikidir beden bilgisi din bilgisi Nerede ilim varsa orada Müslümanlık vardır. Nerede ilim yoksa orada kafirlik vardır. Onlar görüldükleri zaman Allahu Teala zikredilmiş olur. Allahu Teala'nın çok sevdiği kimse dinini öğrenen ve başkalarına öğretendir. Dininizi İslam alimlerinin ağızlarından öğreniniz. Din kılıçların gölgeleri altındadır. Bilmediklerinizi bilenlerden sorunuz. Cehlin ilacı soru öğrenmektir. İnsanlar sıkışacak. Medine'deki alimden üstün birini bulamayacaklar. Kureş alimi yeryüzünü ilim ile doldurur. Bir kavmin dilini öğrenen onların zararlarından korunmuş olur. Faris'ten büyük alimler hasıl olacaktır. Müslümanların iyi gördüğü şeyi Allah-u Teala da iyi kabul eder. Zalimin zulmünü değiştiremeyen oradan hicret etmelidir. Çöplükte biten gülleri koklamayınız bildiklerine uygun hareket edene Allah Teala bilmediklerini bildirir. Ümmetimden Sıla isminde biri gelir. Onun ile çok çok kimseler cennete girer. Kıyamet günü azapların en şiddetlisi elbette ilminin faydasını görmeyen alime olacaktır. Her şeye ulaştıran yol vardır. Cennete kavuşturan yol ilimdir. İlim öğreniniz, ilim öğrenmek ibadettir. İlim öğretene ve öğrenene cihaz sevabı vardır. İlim öğretmek, sadaka vermek gibidir. Alimden ilim öğrenmek, teheccüd namazı kılmak gibidir. Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz, çalışınız. Allah için olmayan ilmin sahibi cehennemde ateşler üzerine oturtulacaktır. Ya Rabbi, beni faydasız ilimden koru. Alime haksız olarak hakaret eden kimseyi Allah Teala bütün insanlar arasında hakir, rezil eder. Alime hürmet eden kimseyi Allahu Teala peygamberler gibi aziz eder, şereflendirir. Alimin ölümüne üzülmeyen münafıktır. İnsanlar için bir alimin ölümünden daha büyük musibet yoktur. Bir alim ölünce gökler ve göklerde olanlar 70 gün ağlar. Allah Teala kıyamet günü bir kuluna soracak. Günah işleyeni gördüğün zaman niçin mani olmadın diyecek. O kul onun zararından, düşmanlık yapmasından korktum ve senin af ve mahfiretine güvendim diyecek. Çok acı olsa da hakkı söyleyiniz. 40 gün. İhlas ile İslamiyete uyan kimsenin kalbini Allahu Teala hikmet ile doldurur. Bunları söyler. Bir kimse, bir Müslümanı İslamiyete muhalif işten doğru yola teşvik ederek iyi kazaylarsa, Kıyamet gününde Hak Teala Hazretleri o kimseyi peygamberlerle beraber haşreder. Bu ümmette her zaman otuz kimse bulunur. Her biri İbrahim aleyhisselam gibi bereketlidir. Allah Teala'nın rızası icmadadır. Cemaattan ayrılan cehenneme gider. Bir mümin vefat edince bütün amelleri biter. Yalnız üç ameli bitmeyip, Bunların sevabı amel defterine yazılmaya devam eder. Bu üç amel sadaka-i cariye. Yani devam edici iyi işleri ve faydalı kitapları ve kendisine hayrı dua eden salih çocuklardır. İlim öğrenmekte iken eceli gelen kimseyi Allahu Teala peygamberlerin mertebesinde karşılar. Ümmetimden hak üzere olan doğru yolda yürüyen her zaman bulunacaktır. Bunlara karşı duranlar bunlara zarar yapamaz. Bunlar Allah Teala'nın takdir ettiği saate kadar işlerini yapacaktır.